Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala adihi ve sahbihi ecmain Musa Aleyhisselam Firavun'un Alemlerin Rabbi dediği nedir? Demesi üzerine Firavun'un verdiği Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a verdiği cevapların son derece anlamlı, güçlü, ikna edici delilleri ihtiva ettiğini görüyoruz. Evvela Firavun'un ilahlığı iddiasının ne kadar anlamsız ve hikmetsiz olduğunu anlatan bir cevap veriyor. Göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir diyor. Yani benim Rabbim min mülkü, hakimiyeti, rububiyeti seninkine benzemez. Seninkine benzemez. Çünkü sen iddia etsen etsen Mısır'ın Rabbi olduğunu iddia edersin. Ve nitekim o kadar. Ama Cenab-ı Allah'ın memleketi, memleket ne demek biliyor musunuz? Memleket, krallık demek. Mutlak olarak, egemen olunan alan demek. Benim Rabbimin ülkesi, gökler ve yer, ve ikisi arasında bulunan her alan. Bu bir. İki, Bu sefer Firavun cevap veremiyor. Ne yapıyor? İşi alay cihetine çekmeye çalışıyor. Kale limen havlehu ele testemiun. Etrafında bulunanlara işitmiyor musunuz? Ne dediğini işitmiyor musunuz diyor. Firavun ölümlü bir insandı. Musa Aleyhisselam buna da işaret ediyor. Kale Rabbukum ve Rabbu abâ ikumul evvelîn. Allah aynı zamanda insan olarak sizin de Rabbiniz, sizden önceki atalarınızın da Rabbidir. Yani Firavun'a diyor ki, sen bir zamanlar yoktun. Zamanı gelecekte öleceksin. Yani fani bir varlıksın. Oysa Allah haşa fani değildir. Hem sizin Rabbinizdir hem de sizden önceki atalarınızın da Rabbidir. Düşünüldüğü zaman ilmi ve fikri bakımından bu cevaplar son derece etkileyici ve susturucu cevaplar. Yani diyor ki Musa aleyhisselam sen de senden öncekiler de Tıpkı kainat gibi, kainattaki her bir şey gibi yaratılmış varlıklarsınız. Sizi yaratan, sizi var eden, sizin Rabbiniz, sahibiniz, mutlak malikiniz, egemeniniz, benim Rabbim olan Allah'tır diyor. Firavun Musa Aleyhisselam'ın karşısına delil getiremiyor. Aciz kalıyor. Bu sefer işi başka tarafa çekmeye çalışıyor. Kale inne rasulekumul lezhi ursile ileykum lemecnun. Size elçi olarak gönderilen bu kişi. Tabi o bunu söylemeye getiriyor. Gönderildiğini iddia eden kişi. Demek istediği budur iddia eden kişi Mecnun, delidir bu iddialarda bulunuyor. Çünkü ben dururken başka bir ilah arayışına girmek ancak bir deliliktir diyor. Niçin? Çünkü çevresindeki herkes Firavun'un ilahlığını kabul ediyordu. Gerçekten mi acaba? Onlar da Firavun'un kendileri gibi birisi olduğunu görmüyorlar mıydı? Görüyorlardı. İki sebebi vardı. Biri hak dini duymamışlar, bilmiyorlardı. Haberdar değillerdi. İki, Firavun'un korkusundan Firavun'u ilah kabul ettikleri izlenimini veriyorlardı. Hem hak dini bilmemeleri, hem de Firavun'dan korkuları Firavun'a göstermelik de olsa Firavun'a karşı riyakarlık kabilinden de olsa onu ilah kabul ettiklerini izhar etmek zorunda bırakıyorlardı. Bırakıyordu kendilerini. Bunun zorun buna mecbur oluyorlardı. Ama bu sefer Musa Aleyhisselam bir delille daha karşısına çıkıyor. Diyor ki kainatta değişiklikler oluyor. Her an bu kainat değişip durmaktadır. Ve sen bu kainatın içindesin. Bu değişimlere de hakim olan sen değilsin. Bu değişiklikleri yapan bir Rab, bir ilah var. En büyük, en önemli, en inkar olunamaz, en kapsamlı değişikliklerden birisi biz insanlar için nedir? Güneşin doğuşu ve batışıdır. En geniş ülke de nedir? Güneşin üzerinde doğup battığı ülkedir. Koca dünya belki koca kainattır. Onun için Musa Aleyhisselam, ne diyor? Öyle ya. İngilizler ülkelerinin büyüklüğünü anlatmak istedikleri zaman kendilerini nasıl tanıtırlardı? Zalimlikleri ve emperyalistlikleriyle onlar da Firavun tipi bir ilahlık iddiasında bulunuyorlardı. Kendilerini üzerinde güneşin batmadığı ülke diye anlatıyorlardı. Yani biz ...dünyanı doğusundan batısına kadar sömürüyoruz diyorlar. Öyle ya. Yoksa küçücük bir ada... ...nasıl güneş batmayan bir ülke haline geldi. Sömürü Firavun zamanından beri sömürüdür, aynıdır. Devam ediyorsun. Onun için Cenabı Allah ile ilgili olarak Musa Aleyhisselam şöyle diyor... Size gönderilen bu peygamber delidir dedikten sonra Firavuna şu cevabı veriyor. Estağfirullah. "Kâle Rabbul Müşriki vel Magribi ve mâ beynehuma." Müşrikun da Müşrik güneşin doğuş yeri demek. Magrib de güneşin batış yeri. Müşrikun da doğunun da batının da Rabbidir. Hem de ikisi arasında bulunanların da Rabbidir. Güneş neyin üzerinde doğuyor ve batıyor. Güneş doğunca yıldızları görmüyoruz. Batınca yıldızlar ortaya çıkıyor. İşte güneşin doğuşu ile batışı arasında bizce görünen ve görünmeyen bütün bu varlıkların Rabbidir Allahü Teala. Rab dediğimiz gibi sahip demek efendi demek mahlukatı yaratan ve her bir mahluku her bir mahluku kendi yaratılış maksadına uygun büyüten besleyen geliştiren demek. Tarifi iyice düşünelim. iyice düşünelim sayısız varlık bu sayısız varlıkların her birisinin bu kainatta bir yeri ve bir yaratılış gayesi var her birisinin gelişmesi ve gelişmesi için ihtiyaç duydukları gelişme takvimi diğerinin aynısı değil diğeriyle benzeriyor her birisiyle Cenab-ı Allah her an İfadenizle alakadar her bir varlıkla o anda ihtimamla ilgileniyor, halk ediyor ve varlığının gereğini yerine getirmek için onu bir halden öbür hale, an be an ne yapıyor? Gelişmesini sağlıyor. Akıl havsala böyle bir şeyi almaz. Bir anda, Faraza, insan türünü düşünelim. Bir anda dünyada milyonlarca kadın <gülüyor> hamile kalıyor. Her birisi hamileliğin ayrı bir devresinde. Her birisinin karnındaki yavrunun ayrı bir ihtiyacı var. Her birisinin ihtiyacı anında an be an neye muhtaçsa o anda o veriliyor o ihtiyacı karşılanıyor sadece insan için düşünüyoruz bunu kimin gücü yeter o karanlık içinde karanlık içinde karanlık içindeki ceninin ihtiyaçlarını görüyor biliyor karşılıyor amen billah o ne muazzam halikiyet Ne muazzam bir Rab. Ne büyük bir güç. Ne büyük bir ilim. Ne sonsuz bir kudret. Celle Celaluhu ve la ilahe. Hepsini karşılıyor. Bunun diğer hayvanları var. Dört ayaklıları var. Sürüngenleri var. Uçanları var. Denizde yaşayanları var. Memelileri var. Memesizleri var. Aman ya Rabbi. Bitkisi var. Ve cansızları var. Ve her birisinin bu kainatta bir rolü var. Atomu var. Galaksisi var. Aman ya Rabbi. Allahu haliku kulli şey. Yudabbirul amr. Her şeyin yaratıcısı ve bütün işlerin çekip çeviricisi. Ma terâ fî halkı Rahmani min tefâvûd. Yaratanın yaratmasında bir tutarsızlık, bir dengesizlik, bir ileri gidiş, bir geri kalış göremezsin. Bu ne azamettir ya Rabbi. İşte Musa aleyhisselam ise o ahmak firavunun gözüne gözüne bu hakikatleri sokarcasına gösteriyor. Evet. Rabbul meşriki vel mağribi ve ma beydahuma. Allahu Ekber. İn kuntum ta'kilûn. <te> ya. Eğer akıl ederseniz. Bunu anlayacaksınız. Bu büyük hakikatleri anlayacaksınız. Kainat uçsuz bucaksız. tasavuru mümkün değil. Daha önce de yeri gelmiş söylemiştim. Hakikat bu. Cenab-ı Allah ne buyuruyor? وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِحِ Andolsun biz en yakın semayı, dünya semasını, size en yakın olan dünya semasını kandillerle süsledik. Sema yedi tanedir, Kur'an-ı Kerim'in nasılıyla. Peki, dünya semasının sınırı nedir? Kandillerle süslendiğine göre, yani yıldızlarla süslendiğine göre... Dünya semasının sınırı nerede biter? Görelim veya görmeyelim, bilelim veya bilmeyelim, tespit etmiş olalım veya olmayalım. En uzak yıldız, bize en uzak yıldız, dünya semasının bittiği sınırdır. Ayet böyle diyor. Tamam mı? Bize en uzak yıldız, Dünya semasının bittiği noktadır. <gülüyor> Uzak yıldızların uzaklıkları kaç yüz yıl ışık yılı, kaç yüz ışık yılıyla ölçülüyor. Kaç binlerle ışık yılıyla ölçülüyor. Bu azameti kavrayamayız. Bu uçsuz buçuk bucaksız sınırları idrak edemeyiz. Bir de bunu yediye çarpın. Acaba tam yediye mi çarpacağız? Yoksa her birisi katlanarak mı büyür? Öyledir çünkü. Kainat, gerek Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarından, gerek İslam alimlerinin, müfessirlerin konuyla ilgili açıklamalardan, anladığımız kadarıyla, Kainat daireseldir. İç içe daireler de bir daire bir sonraki daireye göre kat kat fark ediyor. Daha doğrusu bir sonraki daire kendi içindeki daireye göre kat kat genişliyor ve büyüyor. Dolayısıyla ikinci sema tıpatıp birinci semanın büyüklüğünde değildir. Katlar ve katlar fazlası bunu yedi sema olduğunu farz edecek olursak, birinci semanın büyüklüğünü tasavvur edemezken azametini, yedinci semanın azametini hiç tasavvur edemeyiz. Kürsinin ve arşın azametini hiç mi hiç tasavvur edemeyiz? Çünkü Cenab-ı Peygamber bize temsili olarak bu hadiseyi, bu hakikati şöyle anlatıyor. Diyor ki, göklerin ve yerin, bakın az önce yedi semayı, biraz biraz kavramaya çalıştık. Peygamber aleyhissalatü selam da diyor ki, şu az önce kavramaya çalıştığımız, göklerin ve yerin tamamının, kürsiye oranı, kürsiye oranı, Uçsuz bucaksız bir çöldeki bir yüzük kadardır. Bir yüzüğüye bir yüzüğüye benzer. Çölde yüzük ne? Bu kürsüye oran. Pardon. Evet, kürsüye oranı. Kürsünün de arca oranı bunun gibidir. <gülüyor> Aman yarabiyim. <gülüyor> i̇şte. Musa aleyhisselam, Firavuna ve Firavunvari keferelere, inkarcılara, Allah'ın rububiyetinin ve uluhiyetinin önünde teslimiyetle boyun eğmeyenlere bu hakikati böyle gösteriyor. Eğer aklediyorsanız bunu kavrayacaksınız diyor. Bunu kavramanız lazım. zalimlerin ve inkarcıların elinde güç varsa zalimce güçlerini kullanmaktan da geri durmazlar. Onun için diyor ki bu sefer Firavun Musa'ya kale le in ittahadte ilahan gayri <gülüyor> la ejalennaka min el mescudin eğer benden başka ilah edinecek olursan şüphesiz ben seni zindana atılacaklardan kılacağım. Seni zindana atarım diyorsun. İmanın kuvvetli delilleri karşısında yapacak bir şeyleri kalmadı. İflas ettiler. Firavun ve Firavun nizamı Firavunvari nizamların küfrün İnkarın ve küfür ve inkar üzere kurulu Allah'ın rububiyetini ve uluhiyetini inkar eden nizamların müminlere karşı yapacak başka bir şeyleri yoktur. Zulüm ve işkence. Öldürme. Fakat iman o kadar büyüktür ki müminin kalbine bir yerleşti mi imanı karşısında Allah'tan beklediği mükafatı düşündükçe zalimlerin zulmüne gülerek geçer. Zalimlerin zulümlerini küçümser. Küçümser. Ne ki bunlar? Ne ki bunlar der. Ne ki bunlar? Hele bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah yolunda öldürülenin diyor. Öldürülürken duyduğu acı bir karıncanın sokarken verdiği acı kadardır. <gülüyor> Mümin imanıyla dünyanın, dünya ehlinin, dünya perestlerin, dünya tağutlarının verecekleri sıkıntıları ve zulümleri o şekilde küçümserler. Çünkü imanları onların tehditlerine, boyun eğmelerine manidir. İmkan vermez. Hale Musa Aleyhisselam bir peygamber olarak çok halim. Davet adamı gerçekten karşısında davet ettiğinin yerine göre cahilliklerine, inkarlarına, haksızlıklarına, taşkınlıklarına tahammül edecek kadar geniş olmak zorundadır. Kale evvel ev bir şey immubin peki ya ben sana apaçık bir şey getirecek olsam da mı? Diyeceksiniz ki ya Musa aleyhisselam Firavun'un iman etmeyeceğini bilmiyor muydu? Veya bunun belirtileri göstergeleri onun önünde açık değil miydi? Velev ki böyle olsa Firavun'un arkasında kimseler de var. Firavun'un mağlup edilmesi veya Firavun'un delillerinin çürütülmesi Firavun'un ilahlık iddiasının yerle bir edilmesi başkalarını bir şekilde etkileyecektir. Veya en azından Allah'a karşı bir mazeretleri kalmayacaktır. Onun için tebliğde bu şekilde sabır da çok önemlidir. Bakın ne kadar konuşuyor, uzatıyor konuyu değil mi? Hiç şey etmiyor. Fırsat vermiyor. Ve diyor ki ona, Kale, Ya ben sana Açık seçik, besbelli, doğruluğu gayet net, hakikat olduğu gayet açık bir şey de göstersem de mi? Bir delil, bir belge göstersem mi? Yani mucize getirdim ben sana. Madem artık sen aklını kullanmıyorsun. Çünkü kainattaki mucizeler, bu Musa Aleyhisselam'ın zikrettiği kevni mucizeler esasen Musa Aleyhisselam'ın doğruluğunu Cenab-ı Allah'ın uluiyet ve rububiyetinin hakkiyetini, gerçekliğini açıklamak için yeterlidir. Ama bunlar akıllarını kullanmıyorlar. Akıllarını kullanmadıkları için dikkat edin, İn kuntum takilun diyor değil mi? Ondan sonra zindanla tehdit edince o zaman Musa Aleyhisselam madem öyle o zaman ben de sana artık e, madem aklını da kullanmıyorsun, gördüğünü de inkar edemezsin ya, sana açık seçik besbelli bir mucize getirsem de mi? diyor. قال فَأْتِ بِهِ اِنْ كُنْتَ Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi o dediğini getirdi. Faelqa acağı, ezahiy Derken asasını yere bıraktı. Apaçık, koskocaman bir ejderha verdi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de aynı şeyden veya aynı hadiseden bazen farklı tanımlamalarla söz edilir. Bunlardan birisi de Musa Aleyhisselam'ın asasının yılana dönüşmesidir. <gülüyor> Mesela bir yerde diyor ki Ke ennehe cennur Can ufak ve hızlı hareket eden yılan demektir. Ama burada Ke <gülüyor> diyor sanki küçük Hızlı hareket eden bir yılan gibiydi. Burada da thûben diyor. Thûben, büyük yılan demek, ejderha demek. Bir başka yerde, كَاَنَّهَا حَيَّةٌ تَسْعَى Hızlıca koşan bir yılan. Can küçük yılan ama hızlı hareket eden. تَسْعَى, fiille bu sefer nitelendiriyor onu. Ha? Normal büyüklükteki bir yılandır hayya. Erkek yılan, yürüyen bir yılan, koşan bir yılan. Burada da süban. Demek ki hareketliliği kobra'lı, hayya yılan ve küçük yılana benziyor. İlli korkunçluğu ve bir ejderha'yı andırıyor. Buradaki enneha kullanılmıyor dikkat ederseniz. Fakat hala bir şey yok. İşte bu bir ejderhadır. bir ejderha olarak çıktı, göründü gibi burada yok ama bu ikisinde gibi var Demek ki da bir gerçek. İşte bu bir görünüm. Korkutucu bir manzara. bir ejderha. bir bunu gösterdiği bu bir İkinci olarak وَنَزَعَيَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلْنَاظُرِينَ Bir başka yerde de anlıyoruz ki elini koynuna sokuyor bakanlara apaydınlık nurlu görünüyor. Bir örnek daha verelim az önceki yılan konusuna benzer. Mesela Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından bahsediliyor. Efendim süzülmüş çamur ses veren çamur balçık yani cıvık çamur gibi şeyden bahsediliyor. Bu da Adem Aleyhisselam'ın hilkatindeki çamurun zaman içerisinde kuruyup yani kokan bir çamur hame-i mesnun gibi aşama aşama çamurun bütün aşamalarından geçtiğini gösteriyor. Musa Adem Aleyhisselam ma ruh üflenmeden önce çamur olarak halk ediliyor ve çamurun cıvuk ıslak bir balçık halinden ses veren, kuruyan, seramik gibi yani böyle vurduğun zaman parmağınla çın çın öten bir halle oluncaya kadar ondan sonra ona ruh üfleniyor. Bu da Cenab-ı Allah'ın konuyla alakalı bize verdiği tafsilattır. Musa Selam esmerdi. Onun için elinin beyaz parlaması, bir başka yerde hastalıksız olarak beyaz parlaması, aydınlanması başlı başına bir mucize oluyor. Tamam mı? Kâle lil inne hâzâ Vallahi iyi. Allah kimsenin kalbini kör atmasın. Allah kimseyi kibrinin kurbanı yapmasın firan bir zavallı. Hakikati kabul edip yücelecek yerde hakikate karşı direnip aşağıların aşağısına düşüyor. Çok zor. Çok zor. Müminin sahip olduğu imkanların kendisini isyana sürüklememesi için bu imkanları daima dikkatle Gözleme, gözlemlemesi ve onlara karşı uyanık olması gerekiyor. Çünkü nefis firavunlaşmaya müsaiptir. Ona dikkat etmek lazım. Ve ummadığınız bir yerde ummadığımız bir yerde bizi yakalayabilir. Faraza, defalarca yanınıza gidip gelen bir mustazaf Belki Müslüman olarak tenkit edeceğiniz çok tarafları da olabilir. Ve bir gün gelir, içinizde ona karşı bir istiskal, ya yeter artık bıktım sandım diyesiniz geliyor. Aman ha bu hale gelmeyin. Bu hale dahi gelmemeli. Nefsiniz, ya bu adam sigara içiyor, bu adam şunu yapıyor, bu adam bunu yapıyor, laf dinlemiyor bilmem ne gibi. Bir yılın şeyleri de söyleyerek, hatırlatarak sizi haklı çıkartacak gerekçeler dahi olabilir. Sakın al. İyiliklerimiz veya bizim başkalarına göre daha iyi olmamız bize farklı bir kibir vermesin. Çünkü bizden daha müttakileri vardır. Bizden daha salihleri vardır. Allah'ın dini için bizden daha çok fedakarlıklar yapanlar vardır. Vardır da vardır. Allah'ın nimetlerinin bize göre üzerlerinde daha fazla olduğu kimseler vardır. Bize düşen mustazaf insanları da bir takım hataları kusurları dahi olsa ondan dolayı onlara karşı büyüklenmemek gerekir. Öyle olmaz. Peygamber ve sellem ne dua ediyor? Allah'ım diyor ben senden yoksullara sevgi beslemeyi niyaz ediyorum. Kalbimde yoksullara karşı bir sevgi yarat diyor. Niye? Çünkü yoksullara sevgi insana tevazuyu öğretir. Ben de yoksul olabilirim, onun sefaletinin birkaç kat fazlasına da düşebilirim gibi akıbetini de düşündürür. Allahümme inni es'eluke <Sessizlik> fi'lel hayrat. Şu duanın kapsamına bakın. Ve terkel munkarat, ve hubbel mesakin. <gülüyor> Allah'ım senden hayırlı işler yapmayı hayırlı işleri yapmayı kötülükleri terk etmeyi ve yoksulları sevmeyi niyaz edelim onların sevgisini kalbime koy <gülüyor> aynen öyle onun için onlara ihtiyacımız var gerçekten müttaki bir zengin Sadaka verecek bir kimse bulamadığı zaman o serveti ona yük olur. Ve esasen verdiğimiz sadakalar, yaptığımız iyilikler sahibine ulaşmadan önce bizi yüceltir. Usulüne göre yapılan bir iyilik, usulüne göre verilen bir sadaka, Sadaka verilerden çok veren için faydalıdır. Onu yükseltir. Onun ruhunu inceltir. Onu Cenab-ı Allah'a daha yakın eder. Onun için diyor hadis-i şerif, sadaka diyor fakirin eline düşmeden, şu azabete bakın. cenab Allah onu eline alır diyor ve onu sizden herhangi birinizin tayını büyütmesi gibi Uğud dağı o kadar olana kadar büyütür diyor. Allahu Ekber şu azamete bak ya. Ne demek? Fakirin eline düşmeden o sadaka. Cenab-ı Allah onu alıyor. Kabul ediyor. Rica İbadetimiz elbette çok önemli bu manada. Dolayısıyla sakın ha tekebbür. Kendisini insanın bir şey zannetmesi amelini bir şey zannetmesi tekebbürün başlangıcıdır. Bunlara dahi meydan vermemek durumundayız. Bu konuda kalbimizi, şuurumuzu, duygularımızı kontrol etmek zorundayız. Buna dikkat edelim. Kale lilmeley havlehu innehâza lesâhirun alîm İşte tekebbürün varacağı yer insanı götüreceği nokta budur. Tekebbür Şeytanın ayağının kaydığı yerdir. Ben olan iyiyim dedi. Niçin? Çünkü sen onu topraktan yarattın. Beni <gülüyor> ateşten yarattım. Nasıl kıyassa bu, nasıl mantıksa, ne alakaysa. Öyle. bunun yaptırdığı anlamsız bir kıyas bu. Allah'a da cehalet istat ediyor maazallah. E bu tekebbür öyle bir şeydir. Cenab-ı Allah bizleri peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın örneğini gösterdiği şekilde. Ey Muhammed kral bir peygamber mi olmak istersin? Kul bir peygamber mi olmak istersin? Cebrail'e bakıyor, istişare eder. Diyor ki fe ile Cebrail kel mustashir. Cebrail'e Tanışırcasına baktı diyor. Cebrail ona böyle işaret ediyor diyor hadis-i şerif'te. Alçak gönüllülüğü tercih ediyor. Mütevazı ol. O da ya Rabbi kul peygamber olmayı tercih ediyor. Tevazu seçen Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın bu tevazuundan bizleri de yeterince hissedar kul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. etrafındaki melâa yani ileri gelenlerine in hada le sahir diyor bu çok bilgili bir sihirbazdır diyor <gülüyor> yuridu an e yukhrijakum min ardikum bi sihriyle sizi bu ülkenizden çıkarmak istiyor böylelikle sultanat onun kalsın Korktuğu şeye bak zavallının, Korktuğu şeye bak. Hangi peygamber saltanat davasıyla gelmiş ki? Cenab-ı Allah hata dilerlerse onu da verirdi dileselerdi. Nitekim Süleyman aleyhisselam istedi. Rabbi hebli mülken la yembeğil ya hadim bin badi buyurdu. Rabbim bana benden sonra hiç kimseye verilmeyecek bir mülk ver dedi. Hayır. havaya hükmetti, rüzgara hükmetti, dağa taşa hükmetti, kuşların dilini anladı, karıncaların dilini anladı. Şey değil, kuşlar emrinde çalıştı. Casusluk yaptılar ifadelerindeyse, haber taşıdılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar, bunu yaptılar. Öyle değil Cenab-ı Allah. Için daha bunlar zor bir şeyler değil, peygamberlerin de öyle bir davaları da yok. Yuridu en yuhricekum min ardikum bisihri. Büyüsüyle sizi ülkenizden çıkarmak istiyor. <gülüyor> ne emredersiniz? Onları da evretmek makamında gösteriyor. Pop oluyor. Sizi benim bırakıp gitmeyin diyor. <gülüyor> Cenab-ı Peygamber ne diyor hadis-i şerifte? Diyor ki Allah bir hükümdar hakkında bir yönetici hakkında hayır murad ederse ona iyi danışmanlar ihsan eder. Doğruyu göremezse gösterirler, unutursa ona hatırlatırlar, yanlışlık yaparsa düzeltirler. Ve Allah bir hükümdar hakkında iyilikten başkasını murad ederse burada bir incelik var Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Cenabı Allah karşı edebini gösteriyor şer demiyor ve ize erade şerran demiyor hadiste ya ne diyor ve ize arada gayre zelike diyor bundan başka bir şey murad ederse niçin bir hadiste de şunu diyor el hayru biyedeyk ve şerru leyse ileyk hayır senin elindedir fakat şerri biz sana nisbet etmeyiz. Çünkü biz günahlarımızla o şerri üzerimize celb ederiz. Büyük bir incelik var Belki bir başka vesileyle bu konuda biraz daha açıklamada bulunuruz. Kısaca böyle diyelim. İşte ona kötü danışmanlar nasip eder, verir. O da hatırlarsa veya unutursa ona hatırlatmazlar. Doğruyu görmezse, ona doğruyu göstermezler. <gülüyor> kötülük yaparsa da karşı çıkmazlar. Bu, o hükümdarın hakkında Cenab-ı Allah'ın kötülük dilemiş olmasının bir neticesidir. Yani hayırdan başkasını daha doğrusu, Peygamber ve Vesselam'ın tabirini biz de kullanalım. Çünkü haşa, onun edepli olduğu yerde bizim de aynı edebi takılmamız gerekiyor. Hayırdan başkasını murat ettiğiniz için bu hale getirir. E, Firavun neydi? Firavun bu. Çevre önemlidir. Yanınızda sizi etkileyecek olan insanların hüviyetleri, İslami kimlikleri, İslami duruşları çok önemlidir. Onun için Peygamber aleyhissalatü kişi arkadaşının dini üzeredir. Bundan dolayı her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine iyi dikkat etsin diyor. Bu budur. Bu şekilde nitekim Hasan-ı Basri, yok Muhammed İbnül Mübarek diyor ki, zaten diyor Firavun'u Haman ile, ben söyleyeyim Karun'dan başka kim helak etti ki diyor. Ya çevresi helak etti diyor. Onlar sen böylesin, sen şöylesin, böylesin deyip onu uçurdular. O da kendisini bir halt zannetti Bu Hale geldi. Bu sefer yanlaşıları bakın ne diyor? Ona ya Musa doğru söylüyor demeleri gerekiyorken ne diyorlar? Kalu erce ve ehhahu. Onu da kardeşini de beklet. Biraz oyala. Oyalan niçin ve bazı fil meda'ini hasirin şehirlere toplayıcılar gönder yani bütün Mısır'daki sihirbazlar gelsin diyor onları getirin yetuke bi kulli alim her şeyi yani çok iyi bilgili ne kadar sihirbaz varsa onları sana getirsinler yetuke bir kulli Sehhar'in alim. Ki onlar da demek ki Musa'nın aleyhissalatü haşa sihirbaz olduğunu kabul etmişler. Firavunla aynı kanaati paylaşıyorlar demek O halde o bir sihirbazsa biz ne kadar sihirbaz varsa hepsini toplayalım. Allah Allah. Göreceğiz sihirbazlar iman verecekler Kırk yıl rivayetlere göre Firavun'u davet ediyor Musa Aleyhisselam. Firavun bir adım hayra doğru bir adım dahi atmıyor. Sihirbazlar sabahleyin kafir olarak başladıkları güne ikindi olmadan mümin olarak akşamlıyorlar. Allah Allah. İman da farklı bir şey kısmetli olmak aklını kullanmak fikrini kullanmak farklı bir şey çünkü sihirbazlar anlaşıldığı kadarıyla Firavun'un etkilediği ve etkilendiği yakın çevresinden değillerdi bu etkileden, etkilemekten yani Firavun'u batıl üzere etkilemekten Firavun'un da uluhiyet iddiasında etkilenmekten nispeten uzaktılar o uzaklığı dolayı sebeplerden birisi tabii Allahu alem onun etkisinden korunmuş oluyorlardı. Feğümi'a's-sahere limikat yevmin ma'lum. Sihirbazlar bilinen bir günün belli bir vakti için vaktinde bir araya ne yaptılar? Getirildiler, toplandılar. Taha suresinde bugün Yom diye tanımlanıyor. Tören günü. Merasim günü. Bir bayramlarıymış. İşte neymiş? Nevruz gibi bir bayramlarıymış. Böyle bir toplantı. Çünkü herkesin artık zaten toplanacağı bir gün. "Kılalen nasi hel antum mujtemiun." O vakit insanlara "Haydi siz de toplanır mısınız?" Haydi toplanın dediler. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْكَانُهُمُ الْغَالِب۪ينَ Baştan beri niyetleri bozuk. Eğer galip gelirlerse belki sihirbazların peşinden gideriz. Galip geleceklerini bekliyorlar, öyle ümit ediyorlar. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ li لِفِرْعَوْنِ Sihirbazlar gelince Firavun'la pazarlığa tutuştular. Firavun'a dediler ki, e inna lana le ajran in kunna nahnu galibin Eğer galip gelirlerse, galip gelirsek bizim için bir mükafat olacak değil mi? Bize armağanlar vereceksin, ücretler vereceksin, mükafatlar vereceksin, değil mi? Kale na'am ve innakum idhan min al muqarrabin. Firavun niye vermesin ki bir beladan kurtulacak kendisine göre. Musa aleyhisselamdan kurtulacak, belirginlikle saltanatını kurtaracak. Tabii diyor. Üstelik siz yakınlaştırılmışlardan olacaksınız. Demek ki buradan da anlıyoruz ki sihirbazlar o kadar onun yakın çevresinde değilmiş. Zaten şehirlerden toplanıp getiriyorlar. Ondan sonra Musa Aleyhisselam ile kısa devam ediyor. İnşallah biraz dinlendikten sonra oradan devam ederiz. Evet pazarlık yapılıyor. O da elbette diyor sizi mükafatlandıracağız. Siz üstelik bize yaklaştırılmışlardan olacaksınız. Yani bana yakın kimselerden olacaksınız. Çünkü siz beni Musa'ya karşı savunmuş olacak. Beni onun tehlikesinden kurtarmış olacaksınız. Çünkü Firavun Neticede Eğer Musa Aleyhisselam'ın Dediğini kabul eder veya Musa Selam galip gelirse Krallığının Gideceği tehlikesini sezmişti Kralların ve hükümdarların da En tavizsiz oldukları 2-3 tane Konu vardır Bir Krallıkları hususunda kendilerine rekabet ve çekişme. Hiçbir kral buna tahammül etmez. Kendisine rakip olunmasını, kendisiyle bu konuda, krallık konusunda çekinçilmesini kabul etmez. İki, birisine sır vermişlerse, sırlarının faşedilmesini, edilmesini, açıklanmasını istemez, kabul etmez, tahammül etmez. Üç, haremlerine ...göz dikilmesini kabul etmez, tahammül etmez. Musa Aleyhisselam... ...için ikincisi, mevzu, ikisi... ...son ikisi elbette mevzu bahis değildi. Birincisi de aslında mevzu bahis değildi. Çünkü... ...Musa Aleyhisselam'ın, Firavun'un... ...makamında... ...Mısır hükümdarlığında gözü yoktu derdi o değildi. Derdi... ...Firavun'un ve Firavun'la birlikte... O'nun yönettikleri ve emri altındakilerin dine, İslam'a girmeleri yani Musa Aleyhisselam'ın davetini kabul etmeleriydi. Meselesi oydu. Bu sefer Musa onlara Aleyhisselatü Vesselam, Kâle lehum Musa, elku kû mâ entüm mulkûn. Neyi bırakacaksanız yere sihir olarak insanları büyülemek için gerçeği olmadık bir şekilde göstermek için ne bırakacaksanız bırakın diyor. Falqû hibâlahum ve asiyyuhum. Halatlarını ve sopalarını ne yaptılar? Yere bıraktılar. وَقَالُوا بِعِزَّتِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ Tam bir batıl iman yani tam iman ettiklerini gösteriyorlar. Firavun'a, Firavun'un izzetiyle diyor. Firavun'un gücü sayesinde. Yemin de olabilir. Firavun'un izzeti hakkı için manasına gelir. Muhakkak biz, elbette galip gelecek olanlarız. Biz galip geleceğiz diyorlar. Peki Musa Aleyhisselam ne yaptı? Fe elka Musa Asa Musa Aleyhisselam da asasını bıraktı. Fe izahiyye telkafu ma ye'fikûn Aniden bir baktılar ki ...onun asası... ...onların iftiralarını... ...ifk... ...uydurma demek, iftira demek... ...Hazreti İsa'ya yapılan iftira... ...Hazreti e, Aişe Validemiz'e yapılan iftiraya... ...ifk deniliyor biliyorsunuz. Oradan geliyor. Onların yalan ve uydurmalarını... ...asılsız işlerini... ...ne yapıyor? Yutu vermeye başlar. Diyor. Yani ipleri ve halatları ortadan kayboldu. Sihirbazlar vaziyeti görür görmez meseleyi anladılar. Musa sihirbaz değildir. Eğer Musa sihirbaz olsaydı başkaları onun asasının halatlarını sopalarını yuttuğunu görselerdi bile sihirbazlar bu hileyi fark edecekler. Evet Musa sen de bizim gibi bir sihirbazsın. Ama biz senin sihirini çürütüyoruz. Aha işte sopalarımız, işte halatlarımız sen insanların gözlerini boyadın diyecekler. Ama hakikati görüyorlar. Diyorlar ki nerede peki bizim sopalarımız, asalarımız. Üstelik Musa'nın asası da yerinde duruyor. Olduğu gibi. Çünkü Musa Aleyhisselam asasını ele alır almaz eski haline dönüyordu. İlk asası mucizeye dönüştüğü zaman yılana Taha suresinde bahsediliyor. Orada efendim söyleyeyim asasını sen sirate hel ule diyor. Sen onu anladığın vakit biz onu eski durumuna iade edeceğiz diyor. Hiç merak etme Ve bu mucize bu şekilde tekerrür ediyor. Sihirbazlar vaziyeti görünce فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاَجِدِينَ Sihirbazlar secde edenler olarak kendilerini yere attılar ifade ediyor. Yere kapandılar, secde edenler olarak yere kapandılar. Ve dediler ki: "Qalu manna bi Rabbi alamin." Biz alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Kendi asaları ve ipleri de alemin nesidir? Bir parçasıdır. Kendileri de dahil. ''O alemlerin Rabbi ki, Rabbi Musa ve Harun, Musa'nın ve Harun'un Rabbi, alemlerin Rabbi Allah'a iman ettik.'' dediler. Firavun ve bu gibi cahiller, imanın Allah'tan başka kimsenin iznine bağlı olmadığını bilmiyorlar. Onun için Firavun ne diyor? Siz buna ona, ben size izin vermeden iman etmez. Ondan izin almaları mı gerekiyormuş? Yok öyle bir şey. Ha sebebi değil, yine küfrüne inatla. Devam ederek şöyle diyor. İnnehu lekebirukumullezî Şüphesiz bu size büyü, büyücülüğü öğreten, sihir öğreten sizin büyünüzdür. Bu baş şehirbaz budur demek ki. Fele sovfe ta'lemûn. Yakında bileceksiniz. Tehdide yine devam ediyor. Evet. Tağutun güçleri karşısına dikilenleri yolundan çeviremediği zaman tehdide dönüşür. Tehdit yolunu takip eder. O yoldan bir şey almaya çalışır. Ve tarih boyunca hiçbir mümin karşı karşıya kaldığı tehditten dolayı yapmamıştır? İmanından, akidesinden vazgeçmemiştir. Peygamber aleyhissalatü selam biliyorsunuz, hükümdarları, çevredeki yöneticileri, İslam'a davet etmek için mektup gönderiyor. Bizans hükümdarını da, İslam'a davet ediyor, Tebuk'ten gönderiyor bu mektubu. Tebuk'ten gönderdiği mektubu o sırada da Heraklius Rum suresinde bahsedilen pek yakında Rumlar galip gelecektir. Zaferi gereği adakta bulunmuştu. Eğer farsları yenersem farsları yenersem Mescid-i Aksa'ya yürüyerek gideceğim. Ve o sırada aynı zamana denk gelmişti. O sırada da o da Mescid-i Aksa'da İlya denilen Mescid-i Aksa'ya yakın bir kasabadaydı. Kudüs'e yakın bir kasabadaydı. Mektup gelince tercümanına okutuyor Heraklius. Ve diyor ki yakınlarına çevreye bakın. Eğer bu mektup sahibinin ülkesinden ülkesinden hemşerilerinden kimseyi bulursanız onu alıp getirin. Çarşı pazarda tellallar çıkar, çıkıyor, ilanlar yapılıyor. Ebu Süfyan da o vesileyle o sırada bir ticaret maksadıyla orada bulunuyor. Ve biz Mekke'den geliyoruz diyorlar. Tamam gelin diyor. Sizi koca hükümdar Bizans hükümdarı çağırıyor. Gidiyorlar. Hadis uzun bir hadis. Bukhari birkaç defa Bukhari'de bu hadis tekrarlanıyor. Uzunluğuna rağmen. Diyor ki aranızda bu peygambere en yakın kim? Akrabalık bağı itibarıyla. Ve bu Süfyan öne atılıyor benim diyor. Sen bunların önünde dur. Öbürlerine de diyor ki ben buna bazı sorular soracağım. Doğru söylerse mesele yok. Yalan söylerse onu yalan söylediğini de söyleyeceksiniz. Diyor. Bakın Henüz daha Müslüman olmamış. Ebu Süfyan sonradan, hadiseden sonra ne diyor biliyor musunuz? Eğer diyor insanlar Ebu Süfyan yalan söyledi diyeceklerinden sıkılmasaydım, utanmasaydım bazı yerlerde yalan söyleyecektim diyor. Buradan sıkılıyor. Ebu Süfyan yalancı yahu Ayak üstü 80 tane yemin edenlerimiz var. <gülüyor> Maazallah. Yalan yer. Neyse ona sorular soruyor. Uzunca bir hadis. Sorulardan birisi şu. Diyor ki ona tabi olanlar iman edenler artıyor mu eksiliyor mu? Ebu Süfyan hayır artıyorlar diyor. Eksilen de olmuyor. Daha sonra tabi Heraklius sorularını bitirdikten sonra soruları ve cevapları tek tek değerlendiriyor. Sana bunu sordum böyle dedin bu böyledir. Bunu sordum böyle dedin bu böyledir diyor. Ve neticede az önceki soru ve cevaba geliyor. Sana bir de ona uyanlar artıyor mu eksiliyor mu diye sordum. ''Sen hayır artıyorlar, eksilmiyorlar.'' dedim. ''İşte imanın güleçliği.'' diyor. ''Beşâşetül iman.'' diyor. Bir kalbe girdi mi... ...bir daha o kalpten çıkmaz. Yani... ...iman öyle bir şey ki... ...tehditler onun karşısında... ...sökmez. Tehditler... ...o imanı sarsmaz... <gülüyor> Korkutmalar o imanı sarsmaz. Bunun en açık örneklerinden birisi ne? Uhdud sahipleri. Ateş kazılmış çukurlarda diri diri yakılmak bahasına imanlarından vazgeçmiyorlar. Aman ya, Ashab-ı Ker. İman öyle büyük bir hadise. İman insanı Bu gibi her türlü zulme, baskıya meydan okuyacak kadar büyüdür. Ashab-ı neye güvenerek çıktılar hiçbir şeye. İmanlarına, iman ettikleri Allah'a güvenerek çıktılar. Ayrıldıkları zaman ne diyorlar? Hiç merak etmeyin. Rabbiniz sizin önünüzde rahmet kapılarını açacaktır diyor. Açıyor mu? Açıyor. Peki sihirbazlar önce sihir bastılar, değil mi? Onlar tehdit ediyor. Onlar tehdit ediyor Firavun. Diyor ki: "La uqti'a aydiyakum." Musa'ya selamı zindana atılmakla tehdit etmişti. Bunlarınki daha ileri. "La uqti'a aydiyakum, yemin ederim ellerinizi keseceğim." Ve arjul ayaklarınızı min khilaf çaprazlama sağal sol ayak. Ve la uccal liben bir de sizi asacağım. hurma kütüklerine diyor başka yerde. hurma Ve la uccal fi juduğün hurma kütüklerine de asacağım. asajam hep birlikte. diyor başkýrda. Ve la uccal قَالُوا la دَيْرٍ Dünyayı seven, dünyaya betelik veren insanlar olsalardı hemen yalvarmaya koyulacaklardı. Ya biz böyle demek istemedik aslında daya, aslında falan filan diye kıvırmaya çalışırlardı ifade edenler. Hiç sorun yok diyorlar. Hiç zararı yok. La دَيْرٍ Bize zararı dokunmaz. Bunun zararı yok diyorlar. Bir başka yerden ne diyorlar? فَقْضِ مَا اَنْ تَقَالُ اِنَّكَ تَقْضِي هَذ۪ي الْحَيَاتَ الدُّنْيَا Bunlar tarih çapında sözler. Onun için Kur'an bunları tescil ediyor. Büyük sözler bunlar. Büyük insanların, büyük müminlerin büyük sözleri. İstediğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm edebilirsin. Karşılarında kim? Firavun. O mülküyle, o saltanatıyla, o demlemesiyle, gücüyle, zalimliğiyle, gaddarlığıyla <gülüyor> işlediğin hükmü ver. Sen ancak bu dünyada hükmedebilirsin diyorlar. İnsanın hayran olmaması mümkün değil. Ne büyük şahsiyetlermiş bunlar. Ne büyük müminler. Ya. Firavun söylediğini laf olsun diye söylemiyordu ki. Yapabileceği şeyleri söylüyordu. Onlar ne diyorlar? İşte dileyim mi ben? Dalga geçiyorlar ya. Alay ediyorlar. Ne yapabilirsin ki bize? Ne yapabilirsin ki bize? İstediğin hükmü ver diyordur. İman insanı bu şekilde azametli kılar. İman sadece Allah'ın önünde insana boyun eğdiren güçtür. Ondan başkasının önünde boyun eğdiremez. Kimse. Hiçbir güç gerçek mümini Allah'ın razı olmayacağı bir şekilde <gülüyor> boyun eğer bir hale sokamaz. <gülüyor> La dair diyor. Hiç sorun değil. Hiç zararı yok. Bu işin zararı olmaz bize. Niçin? Niçin işte mesele bu. İnna ila Rabbina mulkalibu. Biz zaten Rabbimize döneceğiz. Adeta bu işi bir an önce yap, Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Onu özledik diyorlar sanki. On huzuruna çıkmayı özledik diyorlar. Sorun değil. Sen tehdit edeceksin, biz bundan vaz mı geçeceğiz? Böyle şey olmaz. Devam ediyorlar. İnne mطمع ان يغفر لنا bizler şu firavun kavminden ilk iman edenlerden olduk diye ilk iman edenler biz olduk diye Rabbimizin hatalarımızı günahlarımızı bağışlamasını ümit ediyoruz ahireti sevmek böyle olur. Ahirete iman etmek böyle olur. Allah'a iman etmek böyle olur. İmanını pazarlık konusu yapmıyor. Halbuki az önce dünyalıklarını pazarlık ediyorlardı. Değil mi? Ne oldu? Ne oldu da bu Siyebazlar değişti. Az önce biz galip gelirsek sen bizi yaklaştıracaksın, Bize ödü, bizi ödüllendireceksin diyenler onlar değil miydi? Onlar. Ne oldu da bu hale geldiler? İstediğini ya bu tehdit karşısında. Önceleri ondan ümit ediyorlar, şimdi korkmuyorlar bile. Tam 180 derece döndüler. Değişi verdiler. Bir şey verdiler. bir şeyler bekle, beklerken, Firavuna yakınlaşmak için evrenin pazarlık yaparken, hatta belki biraz yaltaklanırken, ha, değil mi? Bu sefer Firavuna ve onun her türlü tehdidine meydan okuyacak hale geliyorlar. İşte iman böyle bir şey. İman bu şekilde elle dokunulur, gözle görülür hale dönüşüyor. Buyurun. O kadar maddi, elle dokunulur bir hal alıyor ki onu görmemek, onu fark etmemek mümkün değil. Mümkün değil. Dünyayı pazarlığa giden, giren bu insanlar Allah'tan ahirette günahlarının bağışlanmasını ümit eder hale geliyorlar. Firavun'un bütün dünyalığını tekmeleyip tepiyorlar, bir kenara itiyorlar. Allah'a akbar. İmanın azametidir bu. İmanın muazzamlığıdır bu. İmanın büyüklüğüdür. O büyük iman insanları öyle büyütür. Firavun ve mülkü Saltanatı, ilahlık iddiası onların önünde bir zerre kadar kıymet ifade etmiyor. Sen bize zarar veremezsin diyorlar. La dair, la dair zararı yok demektir. Zararı yok. Ya basit bir şey değil. Elleri kesilecek, ayakları kesilecek. Ve asılacaklar, idam edilecekler. Hiç kıymeti yok diyorlar. Hiç kıymeti yok. Bakın iman canlandı. gözümüzün önünde. müşahhas bir hal. müşahhas bir hal. öyle. Merhum İbn Teymiyye sürgünleri ve hapise atılmasıyla meşhur bir ilim adamıdır. O diyor ki: Sürgün benim için seyahat Hapis benim için Rabbimle halvettir. Ben diyor cennetimi göğsümde taşıyorum. Düşmanlarım bana ne yapabilir? Ya? Hiçbir şey yapamadılar. Hakkı, doğruyu, inandığı gibi inandığı gibi inandığından farklı bir şey söylemedi. İman gerçekten Akif'in de dediği gibi büyük bir cevherdir. Kalpler imanla mamur olduğu vakit sahiplerini yüceltirler. Allah'ın nezdinde değerli kılarlar. Yiğit yaparlar, kahraman yaparlar. Kahramanlık da dünyanın üstüne çıkabilmektir. Kahramanlık öyle önüne gelen kelleleri almak değildir. Haramanlık, dünyayı aşabilmektir. Dünyayı ahiret için feda edebilmektir. Canını gerekirse akiden için, inancın için Allah yolunda inandığın değerler yolunda hiçe sayabilmek demektir. İşte sihirbazlar böyleydi. Sabah firavunla pazarlık ediyorlar kuşluk vaktinde değil mi? İş olay bittikten sonra derhal secdeye kapanıyorlar. Ya biz bari buna iman ettiğimizi göstermeyelim. olan bu firavondur bizi keser biçer. Öyle bir hesapları yapmıyorlar. Bu hesaba girmiyorlar. İnanın her okudukça her hatırladıkça bu büyük müminlerin İmanına hayran olmamak mümkün değil. Ne büyük şahsiyetlermiş bu. Çok büyük bir iman bu. Tarifi mümkün değil. Anlayabilirsiniz ancak. İşte böyle. İstediğin hükmü ver diyorlar ya. Muasil bir şey değil. Ve bunu... İmanlarıyla yapabiliyorlar. Rabbim bu şekilde sarsılmaz bir iman nasip etsin inşallah. <Gülüyor> Ondan sonra bu sahne ifade ederindeyse bu perde kapanıyor. Musa Aleyhisselam'ın risaletinde yeni bir merhale ile, yeni bir ifade sahne sahneyle karşı karşıyız. Bundan sonra olanlar oluyor. Diyor ki ve uhayna ila Musa en asri bi ibadi innakum muttabuun. Biz Musa'ya geceleyin kullarımla yola koyul, yürü git. Muhakkak sizin arkanızdan gelinilecek. Takip olunacaksınız diyor. Musa Aleyhisselam, evet İsrail oğullarına peygamberdi, ama önce Firavun'a davette bulundu. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın en önemli görevi, İsrail oğullarının üzerindeki zulmü, bir şekilde kaldırmaktı. Bunun, ilk, ve en denenmesi gereken yol nedir? Firavunun davet neticesinde iman etmesini sağlamaktır. O olmayınca öbür aşama geliyor. Bundan şu sonucu çıkartabiliriz. Merdivenler basamak basamak çıkılır. Davet de Hedefe gidene kadar aşama aşama gerçekleştirilir. Davet ve tebliğ aşaması mevzu bahis olmadan, bundan dolayı şu veya bu şekilde bir baskıya veya benzeri hallere maruz kalmadan hicret mevzu bahis olmaz. Ve buna benzer. Burada da bunu görüyoruz. Firavun'u davet ettiği, Sihirbazlarla karşılaştı. Ve artık Firavun ile alakalı davet konusunda yapılacak bir şey kalmamış oldu. Onun için Cenab-ı Allah Musa Aleyhisselam'a yeni bir vahiy indiriyor. Bir aşama daha, bir adım daha, yeni bir adım. Musa Aleyhisselam'ın davetinde bu yeni bir merhaleydi. Kullarımla Geceleyin, yola koyul. Niye? Çünkü göz göre göre yapılırsa, hedefe ulaşılmayacak. İstenen maksat gerçekleşmeyecek. Cenab-ı Allah bununla bize, yapacağınız işin, gerekli ihtiyati tedbirleri varsa, onları da eksiksiz yerine getirin diyor. Yoksa Cenab-ı Allah Musa Aleyhisselam'a bir mucize daha verir. Gaz göre göre haydi çıkıyoruz, isterseniz üstümeze gelin, mucizeyle yerlerine taş kesilirlerdi mesela. Yok öyle bir şey olmuyor burada. Niçin? Çünkü Cenab-ı Allah'ın bize peygamberlerin kıssalarını anlatması. Ve hatta peygamberlere bu hadiseleri yaşatması hikmetlerinden birisi sonradan gelecek olan biz Muhammed ümmetine bu vesileyle birçok şey öğretmek de vardır. Esbabı mümin hedeflediği işi yaparken sonuna kadar düşünecek etraflı bir şekilde. Ya Allah bizimle beraberdir. Bunun aksini söylemiyoruz ki sen Allah'la beraber olursan Allah da seninle beraber olacak. Allah Musa Aleyhisselam'la beraber değil miydi? Niye ona gündüz al İsrail okullarını git demedi? Geceleyin git dedi. Ayet gayet açık. Fe esri bi ibadi. İsra gece yürüyüşü demektir. İsra suresinden hatırlayın. Esra bi abdi leyler. Geceleyin kulunu yürüttü. İsra gece yürüyüşüdür. Gündüz yürüyüşüne isra denilmez. Denilmez. E, Arapçanın bari mübarek bir dil. Geniş bir dil. Her bir hal için ayrı bir kelimesi kökü vardır. Müthiş bir dil. O ayrı bir konu. konu. Ve siz takip olunacaksınız. Diyor. Mucize artık kaçınılmaz bir ihtiyacı olunca ortaya çıkar. Peygamber'in hayatında böyledir. Öyle, haydi bakalım bir eğlence olsun diye mucize yok. Musa Aleyhisselam rastgele asasını, efendim, milleti korkutmak için mesela, ejderhaya dönüştürmedi. Sihirbazlar karşısına çıktığı zaman, ejderhaya dönüştü. Firavuna bak benim mucizem budur, dediği zaman ejderhaya dönüştü. Kullarımı geceleyin yürüt, siz arkanızdan takip olunacaksınız diyor buradan dediğimiz gibi mümin olarak bizlerin yapmamız gereken bütün işlerin şartlarını planlarını programlarını iyi yapmamız gerektiğini düşünüyoruz ya Allah bizimle beraberdir haydi biz bu işi yapalım kardeşim aynı şeyi niye ticaretinde düşünmüyorsun helal kazanacağım ben, Allah benimle beraberdir, ne dükkana giderim ne iş yaparım, ne alırım, ne satarım hiçbir şey yapmıyorum ya Allah seninle beraberdir, niye yapmıyorsun bunu kendi içinde ama Müslümanları ne kadar tehlikeye atarım, ne kadar şey ederim bunu hiç hesaba katmaz ya Allah yolundayız, Allah bizimle beraber olacak haşa Allahu Teala ile alay etmektir bu Allah'ın sünnetini hesaba katmamaktır bu Böyle şey olmaz. Allah'ı biz imtihan edemeyiz. Allah bize küffar için ''Ve'iddu lehum mestatatum'' diyor. ''Hiçbir şey hazırlamayın, ben yardım ederim'' demiyor, demiyor. ''Onlara gücünüz yettiği kadar güç hazırlayın.'' Diyor. Ben Allah yolundayım, Allah da benimle beraberdir. Evet. Allah yolundaysan Allah'ın dediği gibi Allah'ın sünnetine uygun gerekli hazırlıkları, tedbirleri planı, programı, gücü her neyse ama sonuna kadar bütün gücünle bunları ortaya koyarak sahip olacaksın ondan sonra Allah'ın yardımını bekleyeceksin. Değil mi? Ya Rabbi ben zekat vereceğim senin yolunda. Onun için şu tarlayı sürmesem desem bana bana bire yetmiş ver, seksen ver, yüz ver. Bunu hangimiz yaparız? Yapmadığımız zaman imanımız zayıf olduğu için mi yapmıyoruz? Hayır, biliyoruz ki Allah'ın sünneti bu değildir. O halde niye günlük işimizde Allah'ın sünnetini dikkate alıyoruz da, onun uğrunda yapacağımız işlerde onun sünnetini dikkate almıyoruz? Biz Allahü Teala'nın yolunda gidenleri ne kadar koruduğunu mu sınamak istiyoruz yoksa? Var mı buna kimsenin hakkı? öyle bir şey olmaz. Fe ersale fil mada'ini hasirin. Onlar geceleyin gittikten sonra firavun sabahleyin onların geceleyin Musa'nın liderliğinde önderliğinde yola koyulduklarını öğrenince şehirlere asker toplayıcılar, toplayıcılar gönderdi. Kasıt ne? Asker toplayıcılar. Ve diyor ki, اِنَّهَا اُلَا şirzime قَل۪يلُونَ Diğer taraftan da topladığı askerlerine moral vermek istiyor. Şüphesiz ki bunlar çok az sayıda bir toplulukturlar diyor. وَاِنَّهُمْ Lena لَغَائِظُونَ Şüphesiz bunlar bizi de çok öfkelendirdiler diyor. Yeter artık diyor buna hakkımdan gelelim. Bununla birlikte وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ Biz tetikte bekleyen, dikkatli hareket eden, efendim, e, ordusunu sevk ederken, onları takip ederken, gerekli tedbirleri alan kimseleriz diyor. Allah-u Alem bunları, bu sözleri firavun İsrail takibe koyulmadan önce yaptığı askerlere şeylere yaptığı bir konuşmadır Allahu Teala. Veya böyle bir genelge yayımlıyor onun içinde topladı o da olabilir. Bunun neticesinde biz ne yaptık? Feahrajnahum min jannatin ve uyun Vakunuz ve Allah. Bunun sonucunda biz onları çeşit çeşit bahçelerden, pınarlardan, künuz hazinelerden ve pek üstün ve değerli makamlardan yani saraylardan köşklerden, ne yaptık? Onları çıkardık. allah Teala elbette dilediği zaman bir ülkeyi, bir yönetimi, bir krallığı, bir medeniyeti zamanı gelince yerle bir eder. Onu biz bilemeyiz. O her şeye kadirdir. Kethalike ve evreznâhe bani İsrail İşte bu şekilde biz bunları ayrıca İsrail oğullarına da miras verdik. Bir görüşe göre İsrail oğulları geri dönüyor. Hasan-ı Basri radıyallahu anh böyle diyor. Aleyh. Geri dönüyorlar ve bunları miras alıyorlar. Bir diğer görüş. Buradaki evresne Onları miras verdik. Allah'ın emriyle almış oldukları emanetlerdi. Altın emanetler. Biz onları onlara miras bıraktık. Çünkü sahipleri gitmiş oldu. Allah-u alev. فَاَتْبَعُوهُمْ مُشْرِق۪ينَ İşrak vakti Doğu tarafına doğru onları takip ettiler. Müşrikin işte o iki banaya geliyor. Bir, güneş doğduğu sırada hemen onları takibe erkenden koyuldular. İki, Doğu tarafına gittiler ki gerçekten öyleydiler. idiler. İsrail oğulları nereye gidecekler? Mısır'dan. Filistin'e gidecek olan bir kişi nasıl yürür? Doğuya doğru gider. O vakitse işte onlar da doğuya doğru arkalarından gittiler sabah erkende. Güneş doğuş vaktinde. Felamma tara'a elcem'an. Her iki topluluk birbirini gördük, gördükleri zaman, iki taraf da birbirini görünce işte İmana bakın. Kale ashabu Musa ''İnne ne mudraku'' Musa'nın arkadaşları beraberinde bulunanlar gerçekten artık biz yetişi, bize yetişildi. Biz kıstırıldık dediler. Görünüş onları haklı kılıyor. Çünkü nile geldiler. Veya belki de Sina körfezi. Allahu Alem Akabe körfezi. Olabilir. Geldiler. Kızılden işte akabe körfezi. Orada bulunuyorlar. Eyvah, önümüz deniz, arkamız düşman. Böyle demişti Tarık Bin Ziyat. Endülüs'e çıktıkları çıktığı zaman. O da ayrı bir ibadet. Bir avuç insan, bir avuç insan. Çıktılar bir defa. Gemilerini ateşe veriyor. Ya. Arkanız deniz, önünüz düşman. Önünüzde ölesiye çarpışmaktan, cihad etmekten başka bir yol yok. O bir avuç, Müslüman, kahraman, Koskoca bir İspanyol ordusunu darmadağın ediyorlar. Evet onların gidecek yerleri yoktu. Bunlar da İsrailoğullarının da gidecek yerleri yok ama savaşamıyorlar. Savaşacak durumda değiller. Çünkü zaten Firavun onları ifade yerindeyse her bakımdan tüketmişti. Bitirmişti onları. Ama Musa Aleyhisselam'ın imanına bakın. Kale kelle. Allah'ın vaadinden o kadar emin ki. Ne olacağını bilmiyor ama. Fakat Allahü Teala'nın kendilerini İsrail okullarını beraberindeki İsrail okullarını Firavun'a yem ettirmeyeceğini biliyor ve ona iman ediyor. Ama nasıl onu bilmiyor. Asla böyle bir şey olmayacak. İn me'a Rabbi seyehdin. Şüphesiz Rabbim benimle beraberdir. O bana doğru yolu gösterecektir. Ne yapmam gerektiğini, hangi yolu takip edeceğimi, hangi işi yapacağımı, hangi mucizeyi eğer göstereceksem hangi mucizeyi göstereceğimi o bana söyleyecek. Beni doğruya iletecektir diyor. Rabbim benimle beraber bana hidayet verecektir. Fahayna ila Musa an nadrib bahr Biz de Musa'ya asan ile yani asanı denize vur diye vahyetdik. Allah. felak denizler hal yarıldı diyor. Fekana kullu firq ket azim. Her bir fırkası yani denizin her bir ayrıldığı yer kocaman bir dağ gibi oldu. İsrail oğulları 12 koldu. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri sayısınca kendisi de dahil. Yani Yakup Aleyhisselam'ın oğulları 12 oğlu İsrail oğullarının 12 tane atasıdır. Deniz her bir tarafı bir dağ gibi denizde on iki tane yol açılıyor. Her bir fırka denizin ayrıldığı her bir yer de su ne oldu? Kocaman bir dağ gibi oldu. Firavun diyelim ki onları takip etse bile hangisini takip edecek? On ikiye bölünmek zorunda. O ülkeye bölünmek zorunda. Ve ezlefne al aharil. Öbürlerini de oraya yani denizin dağ gibi açıldığı noktalara yaklaştırdık. Yollara yaklaştırdık. Açılan yollara. Ve enceyne Musa ve men ma'ahu ecma'in. Allah. Musa'yı ve beraberinde olanları hep birlikte kurtardık. Tek bir zayiat yok. Güçleri olsaydı savaşsalardı bile bu kadarı olmazdı. Tek bir zayiat yok. Kimsenin burnu kanamadan öbür tarafa geçiyorlar. Rivayete göre birbirlerinin durumunu görüp mutmain olmak, rahatlamak için Deniz dalgaları, o açılan, kenarda açılan deniz duvarları diyelim. He? Deniz duvarları arasında pencereler açılıyor. Birbirlerini görüyorlar. Birbirlerinden haber alıyorlar. Birbirlerinin sağlık ve afiyet içerisinde olduklarında emin oluyorlar. Allah'u Ekber. ثُمَّ اَغْرَقْنَ الْاَخَر۪ينَ Sonra diğerlerini suda boğduk. Ve azlafın temmal yaklaştırdık. Onları kurtardık. Sonra da Musa'yı beraberindekileri kurtardık. Diğerlerini ise suda boğduk. Allah Allah. Şimdi ayet-i kerime ileride göreceğiz. Şura Suresi'nde anlatılan her bir kıssa bu iki ayet-i kerimeyle sona eriyor. İnne fî zâlike leâye Şüphesiz bunda bir ayet, bir delil, bir mucize, bir ibret, kesin bir belge vardır. وَمَا kana اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِن۪ينَ Onların çoğu ise müminler değillerdi. ve رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّحِيمُ Ve şüphesiz Rabbin azizdir, rahimdir. Pek güçlüdür, küffarı helak eder. Pek rahimdir, müminleri kurtarır. İzzetiyle kafirlere tecelli eder. Rahmetiyle müminlere tecelli eder. Birisini helak eder. Öbürünü kurtarır. Cenab-ı Allah bizlere rahmetiyle, lütfuyla, ihsanıyla muamele buyurmasını niyaz ederiz. İnşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Bundan sonra Sübhane Rabbite Rabbil İzzeti Amma yasifu Elhamdülillah <Sessizlik>